Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalamu aleyke ya seyid el evvelin ve el akhirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila jami'il uluyi ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Bugün inşallah zekatı anlamaya çalışacağız beraber Zekat İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Gerçek manada zekat nedir? Hep beraber onu anlamaya çalışacağız. Allah'ın anlattığı gibi anlamaya çalışacağız yalnız. Mezhep alimlerimize göre altınla gümüşten kırkta bir vermek gerekiyor. Yani yüzde iki bir çok. tarladaki ürünler olsun, diğer hayvanlar olsun, koyun, keçi olsun, onlardan da onda bir vermek gerekiyormuş. Aşağı yukarı ölçüyü böyle koymuşlar, ama Allah böyle bir ölçü koymamıştır yalnız. Bu, alimlerimizin iştihadı olan bir şeydir. Elbette ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna bir ölçü koymuştur. Genel bir ölçü koymuştur. Ama ölçüyü koyarken neye göre koymuştur? O zamandaki duruma göre koymuştur. Onun için Mekke döneminde Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, neyi Allah yolunda infak etmelerini, gerektiğini söylüyorlar. De ki, ihtiyaçtan fazlasını, bu ölçü her zaman geçerlidir yalnız. İhtiyaçtan fazlasını vermek her zaman ölçüdür. Bu nasıl Mekke'de geçerliyse, Medine'de de aynen geçerlidir. Ama o andaki durumu söyleyeyim, insanlar yeni yeni iman ediyor. Elbetteki ihtiyaçtan fazlasını verirken bunu gönülden vermesi gerektiğini Allah emrediyor. Gönülden. Zoraki değil, gönülden vermesi gerektiğini emrediyor. Resulullah Efendimiz bir ölçü koyuyor. O andaki duruma göre şartlar nasıl gerekiyorsa öyle yapıyor. Resulullah Efendimiz herhangi bir konuda dine herhangi bir şeyi ilave edip çıkaramaz. Böyle bir yetkiyi Allah ona da tanımamıştır. Ama eğer bir şeyi duruma göre yapılması gereken bir şey varsa Allah ölçü koymaz. Ölçüyü o andaki evet, Peygamber'in kararına, hükmüne bırakır. Tabii ki daha sonra gelecek olan peygamber varisleri o zamandaki duruma göre o ölçüyü ne yapar? Şartlara göre uygular. Şartlar neyse ona göre uygular yani. Mesela bir kurban bayramında Resulullah Efendimiz buyurmuştu sahabeye üç günden fazla kurban etini evde bırakmayın. Yani üç günden sonra kurban eti yemeyeceksiniz. Dağıtacaksınız. 3 günden fazla kurban eti kimsenin evinde kalmasın, hüküm koymamış, yani 3 günden fazla kurban eti yemek haramdır dememiştir ama böyle bir emir vermiştir. Sahabe de öyle yaptı tabi, ertesi sene sahabe gelip söylüyor ya Resulallah herkes kurban kesmiş, Üç günden fazla kurban eti evinizde kalmasın demiştiniz. Ne yapacağız? Buyurdu ki benim bu söylediğim geçen sene için geçerliydi. Bu sene için değil. Geçen sene dışarıdan birçok insan Medine'ye gelmişti. Evet, açtılar, yoksuldular. Onun için böyle bir hüküm vermiştim. Bu sene için bu hüküm geçerli değil. Yani hükmü geçen seneki duruma göre vermiştim. Bu sene. İstediğinizi yapabilirsiniz. Aynı şey zekat için de geçerlidir. Allah kurban kes dedi ama etini ne yap demedi. Duruma göre evet Resulullah Efendimiz ne yapıyor? Durumu belirliyor. Zekat için de ihtiyaçtan fazlasını Allah verin dedi. Mekke'de zaten evet, alimlerimizin beyanına göre malın üzerinden bir sene geçmesi gerekir. Onun ticaret mali olması gerekir, kazanç olması gerekir. Böyle olursa onun zekatının verilmesi gerekir demişlerdir. Ama Mekke'de zaten böyle bir durum söz konusu değildir. Herkes zor durumda. Bütün müminler, Müslümanlar zor durumdadır onun için Allah ihtiyaçtan fazlasını dedi. Mekke'de, Medine'de durum iyileşince evet, Resulullah Efendimiz bu sefer hükmü ona göre vermiştir ama Allah infak ederken zekatı verirken, zekatın ne olduğunu beraber anlayacağız inşallah kelime manasını. onun mutlaka gönülden olması gerektiğini beyan ediyor gönülden severek, niye sevmesi gerekir? Niye gönülden vermesi gerekir? Eğer biri gerçekten Allah'a iman etmişse, ahirete iman etmişse, yatırımı ahirete yapar. Allah emanet olarak ona neyi verirse versin, onunla ahiretini, cenneti satın almaya çalışır. Onun için ne buyuruyor de ayet-i kerimede? Allah müminlerden, Cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Malını satın almış, canını satın almış demek ne demek? Canını Allah'a, Allah yolunda kurban ediyor, hayatını Allah yolunda sarf ediyor, malını Allah yolunda sarf ediyor demektir. Bunun karşılığında cennet vardır. Eğer mümin iman etmişse cenneti alırken sevinir. Ne buyuruyordu ayet kelimede? Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız ticaretten dolayı sevinin. Sen ticareti Allah ile yapıyorsun. Allah'ın sana emanet olarak verdiğini Allah yolunda verip onunla ebedi olan cenneti satın alıyorsun. Onun için eğer biri gerçekten müminse Allah yolunda infak ederken, sadaka verirken, zekat verirken ne yapar? Sevinir. Aşkla, muhabbetle verir. Zorlanmaz, sıkıntı duymaz. Bunun içinde Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Münafıkları anlatırken gerçek manada iman etmemiş. Onlar Allah'ı kandırmaya çalışıyor ama onlar sadece kendini kandırır buyurdu. Onlar namaza kalkarken üşene üşene zorlanarak namaza kalkar. infak ederken de zorlanarak bunu yapar. Kerih görüyor. Aslında infak etmeyi sevmiyor ama mecburiyetten, dışarıdakilerin onu mümin ve müslüman olarak görmesi gerekir. Mecbur gibi verir. Verirken sevinmiyor. Allah ile ticaret yaptığına iman etmemiş. Onunla ebedi hayatını, cenneti satın aldığına iman etmemiş. Sahabeden biri vardı. ismi Salabe idi. Sabah namazına en erken gelen sahabe oydu. Salabe çok fakir biriydi, yoksul biriydi. Bir gün diyor, sahabe ona mescit kuşu diyordu. Hep mescitteydi. Hep namazdaydı, hep ibadetteydi böyle. Diyor bir gün Resulullah Efendimiz namazı kılıp çıkarken diyor arkasından Resulullah Efendimize yetişip dedi ki ya Resulullah bana bir dua etseniz benim durumum çok kötüdür biraz Allah bana ikram etse dünya malı ikram etse. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki bu hal senin için hayırlıdır. Dedi gitti ertesi günü sahabe anlatıyor bir daha Resulullah bize yaklaşıp bir daha söyledi bana bir dua etseniz Allah bana biraz dünya malı ikram etse durum kötüdür diyor Resulullah Efendimiz bir daha buyurdu bu hal senin için daha hayırlıdır Allah böyle takdir etmişse şu anda senin durumun böyleyse bu hal senin için daha hayırlıdır üçüncü gün diyor bir daha söyledi diyor Resulullah Efendimiz peki dedi ya Rabbi kuluna ikram et dedi. Allah'ın Resulü dua edince evet. Allah icabet eder. Allah diyor ona öyle bir mal verdi ki hayvancılık yapıyor. Çoğaldıkça çoğalıyor. Yavaş yavaş diyor salebe namazlara gelmemeye başladı, diyor Resulullah Efendimiz soruyor, neden namazlara gelemiyorsun, aksatıyor arada bir, diyor ki Ya Rasulallah işte, işler beni meşgul ediyor, mal beni meşgul ediyor, uğraşıyorum, gelemiyorum. Sonra dedi yavaş yavaş, cuma namazına bile gelemedi, gelmedi. Allah onların mallarından al diye emredince, Onların mallarından sadaka al, sadaka, infak, zekat aynı şeydir, bununla onları temizlemiş olursun, bununla onları temizlersin buyurunca Allah bütün müminlerden zekat alınmasını emretti, aynı zamanda o sahabeye, salebeye de birkaç tane sahabeyi gönderiyor Gidin ondan da kimden alması gerektiğini söylüyor. Bir sahabe gitti dedi ki Allah'ın emridir. Resulullah Efendimiz emretmiş malının zekatını vermen gerekiyor. Onda bir. Dört sürüleri o kadar çok ki gördürdü dedi ki bunu Resulullah mı söylemiş? Bir sahabe evet dedi. Resulullah söylemiş. Hem senden alacağız, sen de gidip parancadan, filancadan hepsinden toplayacağız zekatı. Bir sahabe dedi ki gidin onlardan alın, dönüşte gelin. Ben de vereceğim. Bir sahabe gitti, o diğerlerinden aldı. Gelirken, evet, sahabeye uğrayıp evet, zekatı ver dedi. Bir sahabe dedi ki yani Allah'ın Resulü şimdi benden haraç mı istiyor? Mal benimdir. Ben kazanmışım. Benden haraç mı istiyor? Sözde mümindi, müslümandı, namaz kılıyordu. Müminle münafıkı ayıran şey infaktır, zekattır, sadakattır. Bunu yapamaz. Niye bunu yapamıyor? Dünyayı seviyor da ondan. Aslında ahirete iman etmemiş de ondan. Daha onlar geri dönmeden Allah ayetini indiriyor. Sarebe'nin münafık olduğunu söylüyor. Diyor onlar geldiğinde, diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, evet Sarebe kendine yazlık etti. Sonra haber gidiyor, akrabaları haber gönderiyor. Hakkında ayet inmiş. Allah senin münafık olduğunu söylemiş. Bir Salabe, bütün sürüyü getirip Medine'ye döktü. Ne kadar alırsan al ya Resulallah dedi. Diyor, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah senin hakkında hükmünü vermiştir, onun için alamam. Münafıklardan alam. Ne sadakayı, Allah onların zekatını, sadakasını, ilfakını kabul etmez dedi. Ayet-i de. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne iman etmemiştir. İman etseydi zaten öyle söylemezdi. Almadı Resulullah Efendimiz ondan. Daha sonra Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde aynı şeyi yapıyor. Gene sürüyü getirip Medine'ye döküyor, Hz. Ebu al diyor, hepsini al diyor. İstediğin kadar al, istersen hepsini al diyor. Hz. Ebu de dedi ki, Resulullah Efendimizin almadığını ben alamam, senin hakkında Allah hüküm vermiş. Allah bir sefer hüküm verdi mi, o hükmün geriye dönüşü olmaz çünkü. On için söz konusu dünyalık olunca, mal olunca, dünya mali olunca eğer iman etmemişse onu Allah yolunda sarf etmeyi kerih görür. Hoş görmez. Yani seve seve onu yapmaz. Yaparken, verirken sevilmez. Sevinç duymaz. Karşılığında neyi alacağına iman etmemiş çünkü. Cenneti alacağına, Allah'ın rızasını alacağına, bunun da imanını ispatladığına iman etmemiş çünkü. Öncelikle demek ki Allah infakı müminlerden kabul eder buyruyordu. Münafıklardan kabul etmez buyruyordu. Münafık yapsa da Allah ondan kabul etmez. Çünkü muhabbetle yapması gerekir, severek yapması gerekir. Allah ile yaptığı ticaretten dolayı sevilmesi gerekir. Allah korkta bir demedi. Ucunu açık bıraktı. İhtiyaçtan fazlasını dedi. Ama gerçek manada iman etmeyenler kendine ne yapar? Fetva arar. Fetva. İşte Resulullah Efendimiz kırkta bir demiş onda bir demiş şöyle anlamak gerekiyor kırkta bir altın ve gümüş kırkta bir ama tarladaki mahsuden onda bir koynundan keçiden onda bir yani eğer biri ticaret yapıyorsa o bir çiftçiden ya da bir hayvancılık yapan birinden daha mı az kazanıyor ki onunki onun dörtte biri olsun böyle bir şey olur mu bu nasıl hükümdür bu hükmü kim vermiş kim vermişse zenginlerden yana ticaret yapandan yana durmuş altını gümüşü olandan yana durmuş demektir bu bununla beraber üzerinden bir sene geçmesi gerekir diyor bu mecburi olandır. Bu yeni iman etmiş olanların vereceği zekattır. Yoksa yoksa Allah ölçü koymadı, ihtiyaçtan fazlasını dedi. Yani ihtiyaca göre, duruma göre olması gerekir onun. Mali sana emanet etmiş, onunla ebedi hayatını alasın diye, satın alasın diye vermiş. Resulullah Efendimiz buyuruyordu Aleyhisselatu Vesselam. Biri mal toplar, onu Allah yolunda harcamaz, sonra ahilete gider, varisleri onun malını alır, onu Allah yolunda harcayıp onunla cenneti satın alır. Kıyamet günü bile bakar ki, kendisi mali toplamış, mali toplarken hatta ibadeti ihmal etmiş, Allah yolunda infak etmemiş, toplamış, sonra varislerine bırakmış, var işleriyle onu alıp Allah yolunda infak etmiş, onunla cenneti almış. Allah ile ticaret yapmış. Mal toplayan, bundan daha çok hiçbir şeye üzülmez dedi. Akhede bu akhede Ben de bunu yapabilirdim, ben yapmadım, miras bıraktıklarım. Benim malımı kullanıp cenneti satın aldı, ben de şimdi onun cezasını çekeceğim. Böyle olunca gerçek manada Ahirete iman etmiş olmayanlar ne yapar? Kendine fetva arar. Borçluya da zekat düşmüyor diyor zaten. Adamın bir fabrikası varsa bir fabrikaya daha yatırım yapar, beni borcum var diyor. Hiç zekat vermesi gerekmiyor. Sürekli kendini borçlu durumuna düşürür, zekat vermesi gerekmiyor. Kendine fetva buluyor ölçü bu değildir. Bu ölçü yanlış ölçü. Yani bir fabrikası olan bir fabrika daha alsın, zekat ödemezsin. Öteki kendine domates biber eksin, 10 kilodan 1 kilo vermek zorunda olsun, zekat versin. Hiç böyle adalet olur mu? Böyle ölçü olur mu hiç? Eğer dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmezsek, sadakayı, infakı, zekatın Nasıl verilmesi, kimlerin vermesi gerektiğini anlamazsa, işte birileri kendi kitabından bize öğretir. Aslında ne olduğu açıkça ortadadır. Ya herkes müminler, infakını yapsa, zekatını verse, sadakasını verse, hiç ihtiyaç sahibi kimse olur mu? Hiç bu mümkün müdür? Mümkün değildir. Eğer buraya ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişsek birbirimize yardımcı olmamız lazım, destek olmamız lazım. Ne ile gücümüz neye yetiyorsa. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kim dünyada bir müminin sıkıntısını giderirse kıyamet günü en zor anında Allah onun sıkıntısını giderir. Eğer Allah ile ticaret yapmak istiyorsak, alışveriş yapmak istiyorsak Yapmamız gereken şey nedir? Sıkıntıdakinin sıkıntısını gidermeye çalışmaktır. Allah birine mal vermişse ne yapması lazım? Bunu sonuna kadar değerlendirmesi lazım. Yoksa varışları alır, ya onu cehennem yolunda harcar, günah yolunda harcar ya da onunla cenneti satın alır. Ama kendisi kullanmamış. Bu nasıl akıldır? Bu ölçüyü koyan alimlerimiz kendi zanına göre koymuştur. Bunu böyle söylemek zorundayım. Derdimiz kimseyi eleştirmek değildir. Derdimiz Allah'ın vahyini olduğu gibi ortaya koymaktır. Hakikati olduğu gibi anlamaktır. Bileyen yapar, bileyen yapmaz. Ama hak belli olsun. Hakikat belli olsun. Ne buyuruldu Resul Efendimiz? komşusu açken tok yakan bizden değildir değil komşunun aç veya tok olduğunu komşumuzu bile tanımıyoruz bu durumda bizim için kurtuluş nasıl olsun nasıl olur yani biz nasıl Resulullah'a tabi olduk nasıl ben de sendenim diyebiliyoruz bizden değildir dedi bizden değildir demek mümin değildir dedi komşu deyince ev komşusu değil Görüp bildiğin herkes, tanıdığın herkes. Ayetleri okurken hep beraber anlayacağız inşallah. Zekat nedir, infak nedir, sadaka nedir? Verirsek bize neyi kazandırır, vermezsek neyi kaybederiz? Kimlerin zekat vermesi lazım? Bunu da evet. Allah'tan öğreneceğiz inşallah. Bununla beraber bunun bir ölçüsü yoktur. Allah ölçüyü koymamıştır. Ölçüyü nasıl koymuştur? hari vakti yerinde olan, durumuna göre versin, eğer biri sıkıntıdaysa, o da durumuna göre infak etsin dedi. Hiç şey yok yani, ben veremem diye bir şey yok, neyi verebiliyorsan o. Bunun için Resulullah Efendimiz sahabeden Ebu e söylemişti, Ya Bâzer, çorba pişirdiğin zaman, suyunu biraz fazla koy, bir taşla komşuna ver. Yani çorbayı bile fazla pişiremiyor, suyunu biraz fazla koyuyor, biraz suluyor olsun, bir tasla komşuna ver. İnfak et, ikram et. Ne bürürdü gene? Yarım kurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Yarım kurmayla olsa. Yani bir kurma bile verecek gücü yoktur. Yarısını yarım kurma ver, kendini ateşten koru dedi Resulullah Efendimiz. Eğer biz kendi kendimize fetva arayıp, benim durumum yoktur, zaten ben fakirim, zaten yapamam, zaten ben sorumlu değilim dediysek, bu durumda kendi kendimizi kandırmış oluyoruz. Rabbimizin bizden ne istediğini anlamamış oluruz. Onun için zekat, infak, sadaka sadece zengine değil, herkese farzdır. Yarım kurma bile verebiliyorsa farzdır. Allah'a kulluk, abd olmak her andadır. Kulluk deyince onu sadece ibadet olarak anlayan, namaz olarak, oruç olarak anlayan, hac olarak anlayan abdiyeti anlamamış ibadeti söylüyor. İslam dini Allah'a abd olma dinidir. Ve ma halakte cinne ve'l insa illa ben cinleri ve insanları sadece bana abd olsunlar diye yarattım, ibadet yapsınlar diye değil. Fatihayı okurken de ya abdu veya kene yalnız sana abd oluyoruz. Onun için İslam dini, bütün dinler İslam'dır, abdiyet dinidir, ibadet dini değil. Ama Hristiyan, Yahudi, onun ibadet dini yaptı. İbadeti yapacaksın, sen kulluğunu yaptın dediler. Şu anda da zaten öyledir. Her yerde mesela Yahudiler Tevrat'ı okuyor. Arada bir televizyonda bek seyrediyoruz. O ağlama diyarı önünde böyle sallanarak okuyor. Sadece orada değil, her yerde okuyorlar. Arabanın içinde giderken, otobüsün içinde giderken, yolda yürürken okumaya devam ediyor. Okuyor ama ne okuduğunu bilmiyor yalnız okuyunca kulluk yaptığını zannediyor. Kulluk, bütün hayatımızla yapmamız gerekendir. Hayatımızın her ani kulluktur. Her ani kulluk olmalıdır. Bu kulluk neyle yapılır? İnsanın kendi bedeniyle yapması gereken kulluğu vardır. Malıyla yapması gereken kulluğu vardır. İlmiyle yapması gereken kulluğu vardır. Hikmetiyle imanıyla yapması gereken kulluk vardır. Allah onun eline neyi vermişse, neyi ona emanet olarak vermişse o bir kulluk aracıdır. Onunla kazanması gerekir. Yani beden itibariyle, eliyle, diliyle, gözüyle kazanmaya çalışırken kendisine ikram ettiği, evet, rızık olarak ikram ettiğini de ne yapması gerekir? Onunla kulluğunu yapması gerekir. Onun için Allah ne buyuruldu? Müminleri anlatırken, takva sahiplerini anlatırken onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda infak ederler. Rızkın azı çoğu yok. Rızık olarak verdiğimiz her ne varsa. Malı verirken, mal deyince dünyalık her şey demek. Dünya hayatına ait, bedene ait, topraka ait her şey demektir. Zekat demek, temizlenmek demek. Temizlenmek. Arınmak, saf hale gelmek demek. Aynı zamanda temizlemek. Temizlenmek ve temizlemek demektir. Bir de artmak demek, çoğalmak demek. Bereket demek, güzel hal ve övgü demek. Zekat kelimesinin manasıdır bu. Evet. Temizlenmek, temizlemek, arınmak, bereket, güzel hal, çoğalmak, güzellik ve övgü. Niye böyle oluyor? Çünkü biri verdiğinde temizleniyor. Neden temizleniyor? Gönlündeki dünya sevgisinden temizlenip ahiretin Sevgisini artırıyor, ahirete olan imanını artırıyor. Dünyayı verip ahireti satın alıyor çünkü. Gönlündeki dünya sevgisi, bedene ait olan sevgiyi çıkarınca yerine Allah'ın sevgisini koyuyor. İnfaq ederken neyle yapıyor infakı? Allah'ın isimleriyle. Bunun karşılığında da aynı şekilde Allah'ın isimlerini alır. birine ikram ediyorsa Allah'ın Kerim isminin tecellisi tecellisini alır. Artmak bu demektir zaten. Onu arttırıyor. İnsanın insanlığını arttırıyor. Hazreti insan oluşunu arttırıyor. Onun için verirken artıyor ve çoğalıyor. Büyüyor. Temizleniyor. Övgüye layık hale güzel hale geliyor. Zekat kelimesinin manasıydı bu. Evet, verirken hibe ettiyse Vehhab isminin Allah'ın Vahhab ismi tecelli ediyor. Yedirdiyse, içirdiyse rızık olarak Allah'ın rızak ismi onda tecelli ediyor. Aynı şekilde bütün diğer isimler manevi itibarla tecelli ediyor. Her ne olursa olsun Allah ile arasındaki perde kalkıyor. Mahli verince. Demek ki Vermek çok önemli bir meseleymiş. Onun için Allah imanı anlatırken, mümini anlatırken mutlaka peş peşe gelen nedir? Namazlarını iman ederler, namazlarını ikame ederler ve Allah yolunda infak ederler. Zekatlarını verirler. Zekatı vermek demek, infak etmek demek, dünyayı verip ahireti satın almak demektir. Nefsini verip, Rabbinin esmasını satın almak demektir. Hiç kimse, peygamberler de buna dahildir. iman konusunda iştihad etmemiştir, edemez. İman konusunda. İslam konusunda iştihad edemez. İhsan konusunda iştihad edemez. İştihad hangi konudadır? Eğer bir şeyi Allah kulun iştihadına bırakmışsa, duruma göre muamele et demişse o imanla ilgili değildir. Neyle ilgilidir? Bir ağaç farz edelim. İman, İslam ve ihsani bir ağaç farz edelim. Ağacın meyvesini yerken, iştihad konusunu söylüyorum, onu nasıl yemen gerekir? İçtihat konusu o meyveyi nasıl yemen gerektiğidir. Ağaca müdahale değil. Onun için imana, İslam'a, ihsana müdahale olmaz. Bu Allah'a aittir. Bu Kur'an'dır. Bu Allah'ın vahyidir. Hiç kimse o konuda tek kelime konuşamaz. Müdahalede bulunamaz. Meyveyi nasıl yiyecek? O meyve ona ne zaman yese, nasıl yese faydalı olur. Bu konuda iştihat edebilir. İştihat bu konudadır. Yani namaz konusunda iştihad edemez. Namaz farz midir değil midir? Bu konuda herhangi bir iştihadi olmaz. Ama namaz nasıl kırılır? Ne zaman kılsa, ne kadar kılsa nasıl ona fayda verir? Bu konuda iştihadini yapıyor. Aynı şey zekat için geçerlidir. Zekat konusunda iştihad olmaz. Allah'ın emri ortada. Sen sana düşen, ne kadar verebilirim, nasıl verebilirim? Ebedi hayatımı nasıl kazanırım? Mesela sahabe, kendi fakirleri için söylüyordu. Bunlar bizim cennetimizi sırtında taşıyanlardır. Onun için Allah infak ederken, onu söyleyip, o verdiğin kimseyi incitip, sadakanı boşa çıkarma. Eğer karşındakini incitirsen boşa çıktı dedi Allah. Sadakayı verip incitmektense iki güzel söz ondan daha hayırlıdır dedi. Yani kusura bakma yapamıyorum demen daha hayırlıdır. Verdinse incitme. Niye? Alışverişi Allah ile yapıyorsun, Allah için veriyorsun. Onun için değil. Verdiğinde ondan bir karşılık bek beklemeye de hakkın yok. Onun için Allah ait kelime de buyuruyordu. Onlar müminleri tarif ederken fakirleri doyururken biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Bunun karşılığında sizden herhangi bir beklentimiz de yoktur. Bir teşekkür de beklemiyoruz derler. Mesela bu konuda birçok yardım kuruluşu vardır. Hem ülke içinde hem Yurt dışında çalışmalar yapıyorlar. İnsanlara gıda götürmeye çalışıyorlar. Yardımda bulunmaya çalışıyorlar. Hepsi de övgüye layıktır. Hepsi de güzel yapıyor. Birileri kendine göre işte burada da fakirleri var. Niye oraya gidiyorlar diyemez. Müminler kardeştir. Dünyanın neresinde olursa olsun müminler kardeştir. Bir fakir olmak vardır Allah'ın tabiriyle. Bir de miskinler var. Karnı karnı beline yapışmış demektir. Toprağa oturmuş, sukun bulmuş, hareket bile edemiyor. Yani kazanacağı bir imkanı yok demektir. Evet, açlıktan ölenler var. Bu durumda oraya kadar gidip eğer birileri oraya yardım getiriyorsa onlara teşekkür etmemiz gerekmez mi? Teşekkür etmemiz gerekir. Birileri dünyanın öbür ucuna gidip Allah'ı anlatıyor, Allah'ın vahyini oraya taşıyorsa onlara teşekkür etmemiz gerekmez mi? Teşekkür etmemiz gerekir. Biz onlara teşekkür borçluyuz. Neden? Çünkü onlar gitmese biz sorumlu oluyoruz. Bunu hesabı bize sorulur. Eğer bir yere Allah'ın vahyi gitmemişse oradakilerin hepsi sorumludur. Tıpkı cenaze namazı gibi. Diyelim ki bir şehirde biri öldü, Orada birkaç kişi götürüp namazını kıldı. Cenaze namazı farz Ama eğer birkaç kişi kılarsa diğerlerinde o farz sakıt olur, düşer. Eğer hiç kimse o cenazenin namazını kılmasa bütün şehir sorumlu olur. Bütün şehir sorumlu olmuş olur. Şehrin diğer tarafında bir kişi açsa birileri ona baktıysa, yardım ettiyse o günahı bizim boynumuzdan almış olur. Yoksa günahı bizim boynumuzdadır. Sorumluluğu bize aittir. Onun için kim güzel bir şey yapıyorsa ona teşekkür borçluyuz. Onları seviyoruz ve onları övüyoruz. İster bu zahiri bir güzellik olsun ister maddi bir güzellik olsun. Allah cenneti satıyor. Kime satıyor? Alana, almak isteyene infak etmek isteyene ister malıyla infak etsin ister ilmiyle yapsın ister hikmetle yapsın imanıyla yapsın. İnfakı neyle yaparsa yapsın onunla ne yapıyor? Ebedi hayatını satın alıyor. Bunun içinde bir tek kendimizi böyle sırat-ı müstakimde görüp herkes yanlış yapıyor, şu yanlış yapıyor demiyoruz. Bu tefrikadır. Bu şeytanın bize yaptığı en büyük hiledir. Allah ne buluyor Değerli Kerime'de? Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerimizin arasını bul. Vur. Arasını bulacaksak seveceğiz. Onlardaki güzelliği görüp seveceğiz. Öveceğiz. Allah kime? Hangi nimeti ikram eder? O onun bileceği şeydir. Allah çalışana veriyor. Nimeti onlara ikram etmiş. Onun için söylüyorum. Bütün ben müminim, ben müslümanım diyen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kardeşimizdir ve onları seviyoruz. Kim nerede hizmet ederse etsin, hizmetlerini takdir ediyoruz. Güzel yapıyor diyoruz. Bununla beraber Allah'ın emrini hükmünü de olduğu gibi ortaya koyuyoruz, koyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve يسألونك ماذا sana neyi infak etmesi gerektiğini soruyorlar Allah yolunda neyi vermeleri gerektiğini soruyorlar kul kulüm afwa de ki onlara ihtiyaçtan fazlasını ihtiyaçtan fazla ne varsa onu infak edin neden eğer sen ihtiyacını temin ettin. Eğer karşındaki komşun, yakınların kendi ihtiyacını temin edemiyorsa geriye kalanı infak et. Allah böyle emretti. Kezalike yübeyyunullahu lekumul ayat İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki لَعَلَّكُمْ <gülüyor> tetefekkerun. Umulur ki düşünürsünüz. Aklınızı kullanırsınız, tefekkür edersiniz. Allah ayetini açıkladı. İhtiyaçtan fazlasını infak et, onunla evli hayatını satın al dedi. Liunfiqu sa'atim min Durumu iyi olan kendi durumuna göre infak etsin. Ve men kudre alayhi riskuhu feynfiq bima sıkışık olanlar, Allah'ın rızkını daraltmış olduğu kimseler de kendi durumuna göre infak etsin. İnfak etmesin demedi. Durumu ne kadar sıkışık olursa olsun, ne kadar dar olursa olsun kendi durumuna göre infak etsin. la اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا ataha Allah hiçbir nefsi, hiç kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle sorumlu tutmaz, bir yükü yüklemez. Herkes Allah ona ne kadar vermişse ondan sorumludur. Az vermişse az, çok vermişse çok Zece anullahu ba'de yusra. Eğer böyle yaparsanız ne olur? Allah bir darlıktan sonra, bir sıkıntıdan, bir zorluktan sonra size bir kolaylık verir. Yani fakirler infak edince Allah onlara kolaylık verir. Bir kolaylık yolu açar. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ Zenginlerin mallarında, fakirlerin bir hakkı vardır. Malum olan hak. Ben bu hakka, evet Allah, ben bu hükmü vermişim dedi. Zenginlerin mallarında, fakirlerin evet belli bir hakkı vardır. ve mahrum Hem isteyene vermelidir, hem de mahrum olana. Yani fakir olana vermelidir. Bu hak zenginin malındaki bu hakkı Allah belirlemiş. Allah böyle hüküm vermiştir. İnne me lil fukara. Vereceğiniz sadakaları, infakı kime vermeniz gerekir? Evet. Allah fakirlere dedi. Vel mesakin, miskinlere hiçbir şeyi olmayanlara vel ameline aleyha. Bir de Allah yolunda hizmet edenlere zekatı toplayanlara ve müalefeti kulubuh. Kalpleri ısındırılması gereken kimselere Yahudi olur, Hristiyan olur ama eğer onların gönlü İslam'a ısındırılsın istiyorsanız evet bir de onlara verin. Yahudiye, ve Hristiyana da verin dedi ve fi kölelere özgürlüğünü kaybetmiş olanlara hapistekilere walghariymin borçlulara borcu olanlara ve fi sebil Allah yolunda hizmet edenlere ve missebil yolda kalmışlara dışarıda kalmışlara ferideten min Allah bu Allah'ın size farz kıldığıdır. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilendir, her şeyi bir hikmetle yapandır. Khuz min emwalihim sadaka. Hitap Resulullah Efendimiz'dedir. Onların mallarından sadaka al. Tutahhuruhum. Sadaka al, aldığında Onları temizlemiş olursun. وَتُزَكِهِمْ بِيْهَا Onlar bununla, sadaka almakla onları evet, tertemiz etmiş olursun. Malını da Hem malını temizlemiş olursun, bile onları temizlemiş olursun. Onları nasıl temizliyor? Gönlünden dünya sevgisini, mal sevgisini evet, çıkarıyor. Ahirete yatırım yaptığı için o kul ahireti sevmeye başlıyor. وَسَلِّ aleyhim, Onlara dua et اِنَّ سَلَاتَكَ سَكَنُونَ لَهُمْ Senin duan onlar için sekinettir. Onlara sekineti kazandırır. Sekinet bir nurdur. Allah onu kulun kalbine indirir. Demek ki Resulullah Efendimiz mali aldığında evet, onlara dua ettiğinde hem mallarını temizlemiş olur hem onları temizlemiş olur. Bir de dua edince Allah o sekinet nurunu onların kalbine indiriyormuş. Neye karşılık? Malına karşılık. وَاللّٰهُ سَمِعُونَ عَلِيمٌ Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Her şeyi işiten, duayı işitendir. Duaya icabet edendir. Ve ne yapacağını bilendir. يَسْأَلُمَكَ مَا زَا Sana neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. Kul, ma enfaktum min khair. Sizin nafaka olarak, infak olarak, hayır namına her ne verirseniz, velil walideini, vel akrabini, vel yatama, vel mesakine, vel nistebil. O vereceğiniz infak anaya olsun. Babaya olsun, akrabalara olsun, yakın akrabaya olsun, yetimlere olsun, miskinlere olsun, yolda kalmışlara olsun. Bu onların hakkıydır. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Hayır namına ne yaparsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ ki Allah onu bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِلِ اللّٰهِ O kimseler ki Allah yolunda mallarını sarf ederler. سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا Sonra o infak ettiklerini Allah yolunda verdiklerini onlara minnet etmezler. Verdiklerine minnet etmezler. وَلَا <gülüyor> ezen Onları incitmezler, eza etmezler onlara lehum ecruhum inde rabbihim onların ecirleri Allah katındadır. Ve la havfun alehim ve la Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaktır. Onların ecirleri Rableri katındadır derken Allah bizzat muameleyi ben yapacağım dedi. Neye karşılık evet malını infak edip sonra o infaktan sonra minnet etmeyen, eza etmeyen kimseler Yoksa bak sana böyle iyilikte bulundum. Böyle sana ikram ettim. Ben olmasaydım seni açlıktan ölürdüm. Değil. Evet, ayet devam ediyor. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَتٌ Güzel bir söz, güzel bir bağışlama, خَيْرٌ مِنْ سَدَقَتٍ يَتْبَعُهَا اَزَد sadaka verip sadakadan sonra ikram edip o ikramdan sonra eza etmek etmekten daha hayırlıdır. Güzel bir söz. Sadaka verip eza etmekten daha hayırlıdır. Vallahu ganiyun halim. <Sessizlik> Allah ganidir. Zengin olan Allah'tır ve Allah halimdir. Ne demek? Eğer Allah o anda ona gazap etmiyorsa, evet, halim olduğu içindir. Yoksa gazab-i hak etti. Çünkü mali kendine ait zannetti. Verirken verdiğinde eğer verdiğine biri eza ediyorsa, eziyet ediyorsa, onu başına kalkıyorsa Allah rızası için vermemiş. Evet. Ayet devam ediyor. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. La tübtülü Sedekatikum, sadakalarınızı, infaklarınızı, Allah için verdiklerinizi boşa çıkarmayın. Bilmenni, başa kalkarak, minnet ederek boşa çıkarmayın. Vel eza, gönül kırarak, eziyet edip gönüllerini kırarak boşa çıkarmayın. Kellezi yunfikumalehu riyaennas, insanlara gösteriş yapan insanlar gibi yapmayın. ve rüyü'minun billahi ve'l-yevmil o ahirete Allah'a ve ahirete inanmayan kimseler gibi yapmayın eğer mü'minseniz böyle yapmayın böyle yapanlar Allah'a ve ahirete iman etmemiştir ve mesalihi ki böylelerinin misali şöyledir ki sefanın aleyhi toprak Kayanın üzerinde biraz toprak bulunur. Fe esabehu wabil. Ona biraz yağmur isabet edince feterekehu selda. Onu süpürür götürür. Sadece orada kaya kalır. Yani başa akarak sadakasını, infakını evet silmiştir, yok etmiştir. Layak dürüne ala şeyin minma kesebu. Böyleleri hiçbir şey kazanamazlar. Wallahu la yehdil qoumel kafirin. Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Allah bunlara kafir dedi. Allah'ı ciddiye almıyor çünkü. Ama müminler bunu yaparken farkında olmadan yapıyor, bilmeden yapıyor. Sen verdiğini Allah rızası için verdin mi? Allah için verdin mi? Verdin. Allah da sana bunun karşılığını verecek mi? Verecek. Buna iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Niye o zaman o verdiğinin başına kalkıyorsun onu, ona minnet ediyorsun? Onun için sadakaları, infakı yaparken Allah ne buyurdu? Onlar sadakalarını gizli yaparlar. Sağ elin verdiğini sol eli görmez. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Enfiku min teyibati Ma kesabtum Mimma ekrejna lekum Mine er Ey iman edenler İmanetiyini iddia edenler Ticaret olarak kazandığınız şeylerden Bir de topraktan sizin için Çıkardığımız mahsullerden infak edin Ve la habise minhu tunfiqun güzel olmayanları hoş olmayanları yani kötü olanları infak etmeyin onu vermeye kalkışmayın yani çürüğünü toplayalım verelim eskisini toplayalım verelim Allah yolunda infak olsun bunu böyle yapmayın dedi. Velestum bi akhizihi illa en tumidu kendiniz severek alamayacağınız şeyi infak etmeyin. Yani kendin için beğenmediğin bir şeyi infak etme. Wa alimu Allah ganiyun Hamid. ki Allah ganidir <gülüyor> ve hamiddir. Allah zengindir övgüye layıktır. Eğer vereceksen seni verdiğin de övgüye layık olsun. Kıyamet günü cehenneme gidenlere melekler soruyor. Ma seleke kum fi Sizi cehenneme getiren şey nedir? Neden cehenneme geldiniz? Buna iman ettiğini söyleyenlerdir. Kalu onlar derler ki: Lem neku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem neku ''Nut'imul miskin'' ''Ve biz fakirleri, miskinleri doyurmuyorduk.'' ''Ve kumna nehusu meal haidin'' ''Bir de o batıra daranlarla beraber dalıyordu ''Dünyaya dalmış gidiyordu ''Cehenneme gidenlerin iki özelliği neymiş?'' ''Namaz kılmıyor ve infak etmiyor.'' ''Fakirlere, miskinlere yedirmiyordu.'' Ciddiye almıyor. Rabbini ciddiye almamış. Ahiretini ciddiye almamış çünkü. Zekat nedir? Onu anlamaya çalışacağız önce. Teskiye. temizlenmek demekti. Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleykum ayatina ve yüzekkikum. Size içinizden bir resul gönderdik size ayetlerimizi okuyor. Sizi temizliyor. Şirkten temizliyor. Nifaktan temizliyor. Bununla beraber temizlenmeniz için ne gerekiyorsa evet Allah'ın vahyiyle beyan ediyor. Ve yuallimukumul kitabe vel Size kitabı ve hikmeti talim ediyor, öğretiyor. Ve yuallimukum man tekunu ta'lemun. Bir de size bilmediklerinizi ne yapıyor? Öğretiyor. Neyle öğretiyor? Allah'ın ayetleriyle. Demek peygamberler gönderilirken, Allah Resulü'nü gönderirken neyle gönderiyormuş? Allah'ın vahyini öğretsin, tarim etsin, hikmeti öğretsin, bir de onları temizlesin diye. Allah, tezkiye olanları takva sahipleri olarak nitelendiriyor onlar büyük günahlardan sakınırlar Rabbinin mağfireti geniştir, Rabbi de onları mağfiret eder, küçüklerini mağfiret eder o sizin neler yaptığınızı en iyi bilendir siz anneninizin karnındayken de o sizi bilendir. O zaman nefsinizi temize çıkarmayın buyurdu. Çünkü o takva sahiplerini en iyi bilendir. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirenleri en iyi bilendir. Kendi nefsinizi temize çıkarmayın dedi. Kendinizi hesaba çekin, kendinize fetva aramayın dedi. Ya yu'ellezine amenu ey iman edenler la tattabi'u kutubatish şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayı. ve men yettebi' kutubatish şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytanın yürüdüğü yolda yürürse fe innehu ya'muru bil fahsâi vel münker mahakak şeytan aşırılığı fuhşü kötülüğü emreder tavsiye eder ولولا فضل الله عليكم ورحمته اجر Eğer Allah'ın rahmeti ve fazileti sizin üzerinizde olmasaydı ma zeka minkum min ahadin ebede sizden hiç kimse ebediyen temize çıkmazdı Allah sizi temize çıkarır sizi temizler velakinne Allahu yuzekki men yasha ama dedi Allah dilediğini temizler Allah'tan temizlenmeyi dileyenleri Allah temizler. Vallahu semiun alim. Va ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Kimi temizliyor? Ve <Sessizlik> kımis Namazı ikame edin ki Allah sizi temizlesin. Ve atezzeqa. <Sessizlik> Zekatı verin, temizlenmek için verin ki sizi temizlesin. Ve ati ur Resulüne itaat edin. Le'allekum turhamun. Eğer böyle yaparsanız Allah'ın rahmetini hak eder. Allah sizi rahmetinin içine alır. Rahmetiyle muamele eder. Yoksa sizden hiç kimse evet, temmize çıkmaz. Kurtuluşu olmaz yani. Allah takva sahiplerini ateşten uzaklaştırır. Saadete erdirir buyurdu. Evet, takva ehli Kimlerdir? Elledi yü ütil malehu O ki malını verir ve temizlenir. Bunlar takva sahipleridir. Allah da onları temizler. Verali ahadin indaho min nimeti tuzal. Onun yanında mükafatlandıracak hiçbir nimete layık hal yoktur. Ancak illa اِبْتِغَاءَ وَشْهِ رَبِّهِ اَعْلَى Ancak Rabbinin cemalini, Rabbinin e'lâ, yüceler yücesi Rabbinin cemalini isteyenler müstesna. Bunu isteyip, evet, malını verenler müstesna dedi. وَلَسَوْفَ ve وَمُتَقَا Allah bir de onlardan razı olacak. Onları da kendinden razı edecek. وَيْزَقِلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiğinde infak edin denildiğinde o kafirler iman edenlere dediler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseyi biz mi doyuralım? ''İn entum illa fidelâlin mübin'' Muhakkak ki siz şaşırmışsınız. Kafirler müminlere söylüyor. Bazen müminler de müminlere söylüyor. Allah dileseydi onu doyururdu. Onu biz mi doyuralım? Allah öyle takdir etmiş, onun için onun öyle kalması lazım. Der. Allah böyle söylenelere kafirler böyle söylüyor dedi. Allah dileseydi onları doyururdu. Biz mi doyuracağız? Böyle söyleyenler ahirete iman etmemiştir. Elledine la yümenun ezzekate vehum bil ahireti hum kafirun. O zekatı vermeyenler, Allah yolunda infak etmeyenler, onlar ahireti inkar edenlerdir. Bir de Allah. İyilik sizin yüzünüzü doğuya ya da batya çevirmeniz değildir. Şurada ya da burada olmanız değildir. İyilik nedir? Allah'a iman eden, ahirete iman eden, meleklere iman eden, kitaplara iman eden, peygamberlere iman edendir. Bununla beraber, bu imanıyla beraber ne yapması gerekir? mali yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, evet, özgürlüğünü evet. kaybetmiş olanlara evet. verenlerdir. Evet. Bunlar namazı ikame eder, zekatı evet. verirler. Söz verdikleri zamanda sözlerini yerine getirirler. Sıkıntıda, hastalıkta, savaşta, zorlukta, darlıkta evet. sabrederler. İşte bunlar Sadık olan kimselerdir. Müminler bunlardır. Müslüman budur. budur, Takvaya ermiş olanlar ve sıdkiyet makamında olanlar bunlardır. O kimseler ki iman ederler, salih amel işlerler, namazı ikame ederler, zekâlarını verirler. Onların ecirleri Rableri katındadır. Yani Allah katında onlara özel muamelede bulunur. Onlar için korku yoktur ve onlar Mahsun da olmazlar. Sizin yurunuz, dostunuz ancak Allah ve Onun Resulüdür. Bir de iman edenlerdir. İman edenler kimdir? Onlar ki namazlarını ikame ederler, zekatlarını verirler ve ruku eden kimselerdir onlar. Ruku eden Allah'a boyun büker. Allah'ın emrine içtik ve itaat ettik diyenlerdir. Namazı ikame edin, zekatı verin ve ruku edenlerle beraber ruku edin. Ruku edenlerle beraber mesela önce namaz geldi. Vaki misala ve atizeka ve kâu ma Namazı ikame et, zekatı ver, rüku edenlerle beraber rüku edin dedi Allah. Eğer namazdaki ruku olsaydı zaten namazı söylemiş. Ruku edenlerle beraber rüku edin demek ne demektir? Allah yolunda hizmet edenlerle beraber hizmet edin demektir. Allah'a itaat eden bir cemaatin içinde Allah yolunda hizmet edin demektir. namazı ikame edin, zekatı verin, kendiniz için hayırdan önceden ne gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır, onu görendir. Rahmetimi şu kimselere evet. yazacağım ki Biledi <gülüyor> neye Onlar mütakididirler. Allah'a karşı sorumluluğunu bilir ve yerine getirmeye çalışırlar. Ve yuttu <gülüyor> ne zeka, zekatı temizlenmek için verirler. Ve ledi nehum bir ayatina Onlar ayetlerimize kesin iman etmiş kimselerdir. Allah rahmetini kime yazıyormuş? Takva sahipleri ve zekatını yani vermek için temizlenenleri rahmetinin içine alıp Rahmeti onlara yazacak, onlara takdir ediyormuş. Ve ayetlerine kesin iman edenler de bunlardır. Mümin erkekler mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten men eder, namazı ikame eder, zekatlarını verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar Allah'ın rahmetiyle muamele edeceği kimselerdir. Muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir. Allah peygamberlerini anlatırken de kitapta İsmail'i de zikret. Muhakkak ki o Nebi ve resuldu. Ailesine namazı İkame etmeyi, kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. Rabbi ondan razı olmuştu. Sadakallahu'l-Azim. Dünya malından vermek, zekati vermek, infak etmek, sadaka vermek imanın meyvesidir. İmanın meyvesi. Temizlenmek için vermek. Kibirden temizlenmek için, dünya sevgisinden temizlenmek için, küfürden temizlenmek için, nifaktan temizlenmek için vermek. Verirken Allah kuruna neyi ikram etmişse ondan vermesi gerekir. Alim birinin ilminden vermesi gerekir. Bir müminin imanından vermesi gerekir. İman Allah'ı sevmek demektir. Kulları Allah'ı sevmeye davet ettiğinde, o Allah için sevdiğinde gönlündeki imandan ona ikram etmiş olur, infak etmiş olur. Bunu yapmazsa imanından infak etmemiş demektir. Neyi vermişse ondan infak etmesi gerekir. Veren kazanır. Onun için dünyaya almaya değil, vermeye gelmişiz. Elimize ne geçerse geçsin, Allah bize neyi verirse versin, onu verip ebedi ahiretimizi, cenneti, Allah'ın rızasını almaya çalışmamız gerekir. Verdiği ne olursa olsun, her imkanı değerlendirmemiz lazım. Yani sürekli ben ne yapabilirim? Nasıl yapayım? Sürekli kazanma yolu aramalıdır. Kazanma imkanı aramalıdır. Yoksa dünyayı ebediymiş gibi zannedip, kabul edip dünyaya sarılırsa, mala sarılırsa Allah Karun'u anlatıyor. Karun, Musa'nın kavmindendi. Musa'nın akrabasıydı. Amcasının oğluydu. O o kadar zengindi ki onun hazinelerini çok güçlü, kuvvetli bir bölük, bir asker bölüğü bekliyordu. İhtişamla kavminin karşısına çıktığı buyurur ayet-i kerimede. Diyor kavmi dedi ki keşke Allah bize de karuna verdiği gibi verseydi. Yani ona böyle gıptayla baktılar. Keşke Allah bize de böyle verseydi dediler. Sonra diyor kavminden biri dedi ki Allah'ın sana ikram ettiği gibi sen de Allah'ın kullarına ikram et. Yani halifeliğini getir, yerine getir. Halife ol Allah'a. Diyor, Karun dedi ki, bu servet, bu mal, bendeki ilim sayesinde kazanılmıştır. Bunu ben kazanmışım. Biliyordum, akıllıydı, ben kazanmışım. Niye veriyorum başkalarına? Allah diyor onu, Servetiyle, hazinesiyle beraber yerin dibine geçirdi. Artık nasıl geçirdiyse, bir sarstı, hepsini yerin dibine geçirdi. Dün onun yerinde olmak isteyenler, keşke bize de böyle mal verilseydi diyenler, dediler ki Allah bizi korumuş, Allah bizi muhafaza etmiş. Demek biz de onun gibi düşünseydik, bize verseydi, biz de onun gibi düşünseydik, biz de yerin dibine geçirirdik. Onun için mana bakarken, servete bakarken, ebedi hayatı kazanmamız için imkan olarak görmemiz gerekir. Allah bize elim vermişse gene öyle. Bir makam, bir mevki vermişse gene öyle. O de, o makamda ne yaparım, nasıl yaparım da Allah'ın kullarına nasıl hizmet ederim de kazanırım. Allah için burada ne yapabilirim deyip bunun hesabında olması lazım. Mümin böyledir, böyle olması gerekir. Dünyaya mala, servete, mevkiye, makama böyle bakar, böyle bakmalıdır. Dünyasını ahiretine kurban etmeyen ahireti kazanamaz. İki tercihi vardır. Ya dünyayı tercih edersin ya ahireti tercih edersin. Ahireti tercih ettinse ne yaparsın? Dünyayı ahirete kurban edersin. Ama dünyayı tercih ettinse ahireti dünyaya kurban etmiş oldun. Onun için Allah ayet-i kerimede İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur. Dünyayı tercih etmiş. Kim dünyayı ahireten önüne alırsa ebediyen kaybeder buyurdu. Onun için Allah onun için ahireti tercih etmiş. Onu cennet için yaratmış. Onu Hazreti insan olsun diye yaratmış. Dünya hayatı için bir günlük hayat dedi. Gelip geçen bir günlük hayat. Dünyadaki bütün makamlar için, bütün servetler için oyalanma dedi. İnsanların kendi aralarında övünme dedi. Basit. Onu dünyayı vermeyen ahireti alamaz. Mali vermeyen kendini tezkiye edemez, temizleyemez. Nefsinden, dünya sevgisinden kurtulamaz. Ahireti sevemez. Dünyaya bağlanır çünkü. Ama ahireti alsa ne olur? Ahirete bağlanır. Ahireti sever. Neyi peşinden gönderdiğini bilir. Bu bir iman meselesi. Ya ahirete iman ederiz. Dünyayı verip ahireti alırız. Ya da dünyaya iman ederiz. Dünyayı severiz. Dünyayı ahirete tercih ederiz. Burada manı yıkarız. Allah ne bürürdü ayet-i o mal biriktirip toplayıp Allah yolunda sarf etmeyenler var ya kıyamet günü onların servetlerini, altınlarını, gümüşlerini ateşte kızdırıp yanlarını, sırtlarını, alınlarını dağılayacağız dedi. Helal olsun toplanmış Niye topluyorsun? Sen ahirete iman etmemişsin. Allah'ın senin malında fakirin hakkı var dediğini bilmiyor musun? Onu sana emanet etmekle, o sana ait olmuyor. Sana ikramda vurulmuş, önüne bir de fakir koyuyor, hadi kulum cenneti al, demiş. Eğer müminse bu böyledir, bunu böyle anlarsın. Hem de verirken ayrıca verdiğimize teşekkür etmemiz lazım. Niye? Niye? Teşekkür ederim sayende malımı ebedileştirdim. Ebediyete gönderdim. Ahirete gönderdim. Onunla cenneti aldım. Onunla Allah'ın rızasını aldım. Onunla Allah'ın ismini kazandım. Allah ismiyle, Kerim ismiyle, Reza ismiyle, Vehhab ismiyle bana tecelli etti. Teşekkür etmem lazım. Evet. Kısaca zekat Allah'ın isimlerinin bunda tecelli etmesi içindir. Vermek yani. Neyi verirsen ver. Öğrettinse Alim ismi tecelli etti. Sevdinse sevgi de vermek gerekir. Sevdinse Allah'ın Vedud ismi ilah ismi tecelli etti. Merhamet ettinse Rahman Rahim ismi tecelli etti. İkram ettinse Kerim ismi tecelli etti. Yani neyi verirsen ver, karşılığında Allah'ın bir ismini kazanıyorsun. Bir isminin tecellisini kazanıyorsun. Allah ne buyurdu? Güzel yapanlara güzelliğini artırırız, bir de kendimizden veririz. Allah onun karşılığını verir, bir de kendinden güzellik sana veriyor. Verince seni Hazreti İnsan yeryüzünde halife yapmış olur. Kamil insan, Hazreti İnsan yapmış olur. Onun için her imkanı değerlendirip neyimiz varsa Allah yolunda sarf ediyor, infak ediyor, sadaka olarak verip sadakatimizi ispatlıyor, zekat olarak veriyor, yani kendimizi temizliyor. Kazanmaya çalışıyoruz inşallah. Allah hepimizi zekati anlayanlardan eylesin. Zekatı verip Kendini, nefsini temizleyenlerden eylesin. Zekatı verip kendini artıranlardan eylesin. Amin. Kendini büyütenlerden, çoğaltanlardan eylesin. Allah'ın isimleriyle isimlenenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.